Dur bre koca Hele bir dene ağam! Ne gerek koca Ali usta! Ya Settar! erken bilmezsin, çenen durmaz. Senden sipah veri değil, at uşağı bile olmaz. Bağışla ağam! Sos, el verir! Bir söyle, binişit denilmiştir. Ele gör, koca ağzını bıçak açar mı? Diyeceğini işiyle der. Am, O çeli mısır yaprağı gibi nice inceltir. Nice kağıt gibi yumuşak kılar. Hazreti Ali'nin kılıcı, Zülfikar'ın sırrı ondadır derler. Bize de, öyle şeyhani bir kılıç yapar mı ola? Er gibi er olup, edebinle durup gönlünü hoş edersen... ...Bağışlar elbet. Bereket versin! Ne verilse hakkını denmez Kocaali! Sen gene de helal et! Kılıç Hakkı kafire vurmadıkça helal olmaz! Beni dahi yoldaş bellemedin Kocali. Kimsele yarenlik etmezsin! ...Ser verip sır vermeyenlerden olduğun belli. Hakkında tevatür söz edilir. Kimi cellak kılıcından sıyrılmış bir çelebik kişidir deyi söz eder... ...Kimi genç yaşında şirin aşkına ferhat misale dünya garibi olmuş. Kimseye eyvallah ettiğin görülmüş değil. Dahası... ...Sefer deyü köz vurulduğunda... ...Ocağı söndürür... ...Din, devlet aşkına gönüllü varırsın. Dediğim tevatür değil Koca Ali Usta. Seni gözü ısırır dururdu. Keçe kılıç çalı verdiğinde o an tutu verdim seni. Erdel boylarında sefer üzeydik Böyle keçeye değil de ...Yele oymuş sallanan üç telebrışime kılıç çalan biriyit gördüydüm. Sivaslı Zırpaşanın kapı kullarından Koca Ali anımsadım. Eşim var. ...Hadi durma, var yoluna git demeye getirirsin, öyle ya! Omuzdaki kalkı bu mudur? baka ha Usta! Tez vakitte Serhat boyuna yolcuyuz. Üstüne, Ameli Ali Usta diye adını kazdığın... ...Su gibi akıcı, ateş misali kılıcı can yoldaşı bülüp... ...Bileğimden düşürmeyeceğim. Meğer, ben düşem. Karşım Osman Çorbacı Selamün aleyküm. selam. Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Allahu ekber. Hayr mevjudat Hazreti Fakir Alim Muhammed Mustafa salavat Allah adın zikreden en zelacı oldur cümle işte. الله هَادِ هَر كِيمُل أَوَّل أنا Kimdir o? Kimdir? Yabancı yok! Kimsin? Hoca Ali be! Sen misin Ali usta? Ne ararsın be, gecenin bu vaktinde? Hiç! Nasıl iş? Suya çekicini mi düşürdün? Ali usta, deli mi oldun? Yok ha. Ah. Bilmez misin ki, gecenin bir vaktinde sokakta, yazıda dolanmak yasaktır? Tuttuğumuzu basıp vurmak kanundur, bilmez misin? Bilirim ağam! Bilirsin de... Var git yerine dolanma. Subaşağımız duymaya Keseyi doldurmak güç çavuşağım! Lakin bir acı kahvemize eyvallah dersen buyur. Eğlenecek sıra değil kocaali. Dün gece Budak bey'in çiftliği uğrulanmış. Eee? Üç kese altın ve bir koyun sirkati var. Çobanda darp edilmiş. Bana ne bundan? Bu boş keseyi şurda bulduk. Koyunda dün dolandığın kemerin altında kesilmiş. ...Buraya dek kan izi sürdük. Ne durursunuz arayın! <Gülüyor> ne arardın gecenin bir vakti dere boyunda? Ben haram ayruzatman çavuş! Biz de öyle biliriz. Lakin bilinmez, Ademoğlu çiğ süt emmiştir. Ağam. Ve de devenin postu eşeğe yük olur denilmiştir Ali Usta. Altınlar! Altınlar dedim! Ben harama el uzatmam, ya bu? Bilmem, ben komadım. Hmm. Hele Subaş'ı huzuruna varalım. Ne olduğunu bilemedim ağam! Karanlığın içinden üstüme dağ gibi yıkılığı verdi. Kolumun küt ettiğini duydum. Acıdan ölüp ölüp dirildim. Dünyamdan geçi vermişim. Gün ağardığında kendimi ağalın yanında buldum. Ayağımdan sürüyüp çekmiş. Veli Çelebi'ye sattığım Davar bağası... ...üç kese altın koynumdan yok olmuş. Ağalın kapısı açılmış. Davar sürüp yayılıp yazıyı tutmuş. Kim ola? Tanıyıp bildin mi? Hele bir bak... ...Benzerliği var mı? Yukarıda Allah var. Gecenin karanlığında yüzünü seçemedim. Lakin ne diyeyim... ...Allah şahit... ...Boyu bozu... Bir lafsız, say ki o! Veli Çelebi... ...Satın aldığın davar bağası... ...Verdiğin keseyi tanır mısın? Beli benim verdiğim kese! Davar postunu, keseyi nerede buldunuz? Keseyi, Koca Ali'nin dükkanının yakınında... ...Postu dükkan içinde Ya oralara bakmak neden gerek oldu? ...Dere boyunda koyun boğazlanmış, kan izleri sürdük. Bu ne iştir Koca Ali Usta? Ben... Biz de öyle biliriz. Çarşı pazarda ehli ref ...Kılıç yaptığın cümle gaziler de öylece bilirler. Lakin... insanın alacası içindedir denilmiştir. Ve dahi görünen köy kılavuz istemez ilmiştir. Sirkat sabit olacak... Ne lazım geldiğin kadıya soruldukta hüküm kadının takdir Allah-u Teala'nındır elbet. Yaz, zeyt amrın çiftliğini basıp, çoban Ali'nin kolunu kırıp, üç kese altını uğrulayıp, davarı yazıya sürdüğün. Şahit Veli Çelebi ve dahi Sair Delail ile sabit olundukta, ne lazım gelir? El cevap! Diyet lazım gelir. Vermeyip inat üzere oldukta, taziri i şedid ile sol kolu kesilir vermiyip inat üzere oldukta, taziri şedid ile sol kolu kesilir. Fetvayı duydun! Hükme bir diyeceğim yoktur subaşam. ...Lakin ben haramayı uzatmam. Kolumu keseceğine, işte hançer başım keserse, işte urgan boynuma sarsa... Demir dövüp kılıç yapmadıkça yaşamışım... ...Ne faydi! Diyete gücüm yoktur. Kılıç pahasını aza bakmadan aldım. Cümle gaziler şahittir. Gün güne rızıklandım. Dünya malında gözüm olmadı. Şeliğe su verdim, sağlığa aşkına verdim! Kolun bağışla boynum boynun vur! Altın eli bıçak kesmez denmiştir, doğrudur! Lakin şeriat keser... ...ve illa diyet lazımdır. Halil ustamız çiftlik basmakla suçlandı. Üç kese altın uğrulanmış. Kadı fetvasınca diyet gerekti. Ve illa sol kolu kesile hükmolundu ağam. Subaşılıkta kapı altına alındı. Kerem eyle! Menzilde eğlenin, ben gelinceye! Adem'in uğurlu olsun çorbacı! Kerem öyleyip ziyaret lütfetmişsin, emret! Otur hele! Bir sürçen atın başı kesilir mi Hacı Mehmet? Kesilmez Beli ağam. Lakin... Atına bakar. Bir emrim mi var? Aşkına, çeliye çifte su verdiğin... ...Yüce Allah'ın Kerem'ine son yoktur Koca Ali Usta. Kolun bağışlandı. Harami'yi buldular öyle mi? Bağışla Koca Ali Usta... ...Öylesi değil. ...Diyet bahası ödendi. Hacı e bilirsin öyle ya... ...Kasap... ...Süleyman'ın hazinesi ondadır derler. Lakin... ...Şartı var. Ben ölünceye dek kapımda çalışırsam... ...Diye şart koştu. Vaka ben kula kulluk etmem. Varsın kolumu kessinler. Etme Koca Ali, etme ustam. Hacı Mehmet'i bilmez değilsin. Bugün var yarın yok. Bir ayağı çukurda marazlı bir adamdır. Çok yaşamaz. Cümle gaziler kolunun hizmetini bekler. Kula kula olmam. ...Osman Çorbacı dileğini iletmek boynumun borcu. Karındaşım koca Ali Usta'ya selam edin. Daha nice seferlerde üstünde Ameli Ali Usta kazılı... ...ateş saçan kılıçlara, devlet uğruna kafir kenelere lokma edeceğiz. Mars'ın diyeti kabul etsin. Olmaya illa hayır. Karındaşım, Osman Çorbaşı... Osman Çorbacı'nın hatırı büyüktür. Ne Verdim diyetini diye verdim. Göreyim seni. Hizmetimi gör. İşlerimi bir hoş tutu ver. Diyetini öde. Yalla. 哎呀 Dedik seni koca Ali Usta, cümlesi pah, çarşı, pazar esnafı, Hacı Mehmet'in sana ettiğini bilmekte. Para, mal düşkün olduğunu bilirdik ya, can düşkün olduğunu bilemedik. Can düşkün, evet. Biz ki, kafire yalnız gaza meydanında kılıç çalar. Boyun eğip, aramızda yaşayanları din farkı gözetmeden bağrımıza basarız ağanın sana bunca zulüm edeceğini bilemedik. Bağışla. Bağışlamak mı? Bağışlamak bizim ne haddimiz ağam? Sen hakkını helal et yeter. Helal olsun elbet. Lakin ne demeye helallik istersin? Gurbetlik haridir. Belki yol görülmüştür, bilinmez. Yoksa kaçar mısın koca alı Nola kaç? Kaç elbet! Hayırlısı bu! Haşa! Kaçarsam, Mehmet Han'ın diyetini çalmış olurum! Ben harama el uzatmadım ağam! Uzatmam da! Ne yaparsın be? <Gülüyor> ne yaparsın dedim. ...Biliyorum. Ağılı temizledin mi? Odun kestin mi? Ocağı yaktın mı? Çarşıdan kepek yükledin mi? Lama açacaktın, açtın mı? Yaptığın bunca mı? Sabah ezana okuna lazı oldu. Ağam. Ne bakarsın be? Bu kolun benim diyetini ben verdim, diyetini dedim. Ben olmayaydım, ünün çolak Ali idi şimdiye. Hizmetimi gör, diyetini öde dediydim! Diyetini, diyetini, diyetini! Diyetini! Al diyetini!